Ardından azatlı bir köle, 15 yaşında Fidan, resul Ekrem'i üstün tuttu anne ve babasından. Mut'enin destanlaşan şehitlerinden. Maksat peygamberin ilk yıldızlarını görmekse işte bir yıldız, Zeyd bin Harise. Ve o nebilerden sonra insanların en hayırlısı.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 Artık Ebu Uhayhan'ın oğlu değil. O her şeyiyle İslam'a ait. İlk daireye giren yiğit. Hazreti Halit bin Sayyid. İki nur sahibi yani Zin Nurun biri Rukayye, diğeri Ümmü Gülsüm. Şeref sahibi. Peygambere iki kez damat olma şerefi. Zengin ve cömert.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 12 yaşında İslam dairesinde. Soyu 7. babada peygamberle birleşir. Zengin, cömert ve yiğit. Uhud savaşında Resulullah'a gelen bir oka elini tuttu, parmaklar parçalandı. Seksenin üzerinde yarası vardı. Yeryüzünde yürüyen bir şehitti o. Cennette peygamberin komşusu...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 asr Saadet'te doğan on binlerce yıldız var. Onlar Resulullah'ın semasında parlayan ilk yıldızlar.